Abiler cümleten selamünaleyküm. Hoş gelmişsiniz. Valla özlemişiz hepinizi. Caner, yeni tarzın çok hoşmuş birader. Seyidi abi nerede? Nerede o? Seydi Başkan. Yok mu? Kapıda girerken gördüm. Ha burada mı? Bir ses ver ya Seydi abi. Yenge merak ediyordur. Sohbet diye gönderdim de burada mı Seydi falan? Yuvultaya <gülüyor> <gülüyor> çıksın. Abiler İstanbul'dan gelen var mı? İstanbul'dan sen geldin kardeşim herhalde bir aradığın birisi var ama sen geldin yok o da olmadı bir tane kardeş var İstanbul'da böyle arada sırada abi hayalhaneme gelip gidiyor böyle biraz açık anlatayım ee, kardeşim bir zaafı var Bektaş acayip şekilde kız zaafı var yani nasıl anlatayım böyle ciğere meraklı bir çocuk nefes alsın yeter diyor yani <gülüyor> bir kardeş. Neyse bir gün yine beni aradı böyle daha taze böyle. Ben de gelecek diye bekliyordum gelmemiş. Arada Fatih beni abi çok kötüyüm bir günah işledim şöyle lan ne oldu abi şöyle lan ne oldu falan. Çocuk meğer dayanamamış yine bektaş zafını elinmiş. Bir tane bir arkadaşım birini ayartmış eve çağırıyor kızı. Böyle evde de ortamı kuruyormuz abi. İşte mumlardır müziklerdir falan filan. Çocuk planı yapmış. Diyor ki kızı çağırırım biraz mum. Daha sonra müzik ardından da bir bademcik ameliyatı devam eder öyle diye çocuk yapmış abi planı Neyse kızı çağırıyor hakikaten de geliyor böyle hoş beş gırgır gır da bir çocuk şamata böyle muhabbetler şunlar bunlar Devamından diyor ben planı yavaştan koyayım diyor bir tane müzik açıyor YouTube'dan müzik bitiyor YouTube'da da sürekli bizim videoları izlediğinden sıralı bizim sohbet giriyor <gülüyor> Lan çocuk diyor hemen yetişeyim kumanda nerede var kız diyor dur ya ben bunları duymuştum hep dinlemek istiyordum bir sohbet dinliyor, iki dinliyor, üç dinliyor, dört dinliyor. Hasan onlar gel. Teşekkür girmeyi unutma diyor. <gülüyor> Ya abi vallaha ya bunu yaşadık ya ben gelecek diye bekledim bak namussuz ne yapıyorsa artık yine Gelmeşen yani çocuk da haklı yani şöyle ne izliyor onu benzetmeye çalışıyor adamda yani Geçen baktım televizyonda evlilik programı bir tane böyle yaşlı teyze katılmış programa İşte kalın biriyle görüştürmüşler edirmişler çekirdek çitletmişler Ey teyzecim durum nedir? Vallahi çok elektrik alamadım <gülüyor> Lan sen nefes aldığına dua et mi? <gülüyor> Teyze ölmüş, hürmetten yaşıyor yani. Şimdi onlar da sürekli böyle izleyince durum böyle devam ediyor. Ama benim haram aşk hikayelerinde favori bir adamım var. Android İrfan. <gülüyor> Şimdi bizim buraya çok aşık çocuk gelir abi biliyorsunuz gelsinler ziyanı yok. Mesela geçen hafta bir tanesi geldi bir doktor 4 yıl önce çocuğa broşür vermişim Turgay abi tebliğ etmişim Hatun 4 yıl bırakmamış çocuğu. 4 yıl sonra gelmiş tabi gelişinden de anlıyorsun hani anlatmıştım ya kafa 37,5 derece yatık anne danteli var kafada gözler böyle mahcup hep bir yaralı ifade. Mesela az önce tuvalette bir çocuk gördüm kafayı yıktı lan senin halama var değil mi dedim var vallahi abi dedi. Yani hiç sekmiyor. Bir gün gelmiş bir tanesi, İrfan'ı almış karşısına, anlatıyor İrfan'a. İrfan da Ramses gibi böyle dinliyor. Çocuk bir saat anlatıyor. Abi öyle seviyorum. O kadar çok seviyorum. Bak inanmıyorsan böyle de seviyorum. Şöyle öldüm, böyle bittim. Sevmek sevmekse eğer, yani sevmemek sevmemektir abi böyle. Çocuk yardırıyor böyle abi. Nasıl aşık olmuş? Anlattı, anlattı. İrfan böyle dinliyor, çocuğu, Anlattı, anlattı. Abi dedi inan çok deli manyak seviyorum. uzaktan da uzakta bakışıyoruz. Ne yapıyor abi dedi? ''Önüne bak. <gülüyor> Ha, ha, ha, ha. Ulan İrban, çocuk 2 saat sana derdini anlatıyor kardeş. Bari <gülüyor> biraz çocuğu idare etsen ne olacak? Şimdi, biz neden bu sorunları yaşıyoruz abi? Çünkü biz güzelliğe müptela adamlarız. Doğru mu? Biz güzelliği seven... Var mı esnaf? Böyle benim yeni gelen, hiç tanımadığım... Var mı içinizde esnaf? Ya bir şey yapmayacağım, söyle ya. <gülüyor> Yok mu hiç esnaf? Ulan biliyorum bak, ben bulurum ha. Esnaf mısın abi? Esnafsın değil mi? Güzelliği seviyorsun değil mi abi? Hiç böyle kapının önünden geçince güzele bakmıyor musun? Ha tamam, düşmedim. <gülüyor> Abi ayık çıktı bakıyorsan sıkıntı haramadı <gülüyor> Şimdi bizler güzelliğe müptelayız abi. Bugün güzelliğin üç çeşidinden gireceğiz ama Turgay abi derse beraber işleyeceğiz. Güzellik üçe ayrılır Ramço. Birincisi zahiren güzellik, ikincisi netice itibariyle güzellik, üçüncüsü de hakikaten güzellik. Birincisi zahiren yani görünüşteki güzellik. Bizler abi görünüşteki güzelliğe çok önem veriyoruz Turgay abi. Vermesek zaten hamam böceğini de Uğur böceği gibi severdik. Doğru mu? Ama aralarında fark var. Neden? Çünkü bizler zahiri, ne demekti zahir? Görünüşteki güzelliğe önem veriyoruz. İkincisi neydi? Var mı hatırlayan? Netice itibariyle. Şimdi netice itibariyle güzellik nasıl oluyor? Mesela elmayı yersin değil mi? Hoşuna gider. Elma zahiren güzeldir, sana şifalıdır. Ama ilaç içersen netice itibariyle güzeldir. Anladın mı abi? Mesela Barış zahiren güzeldir. Ama Savaş abi netice itibariyle güzeldir. Anladınız değil mi? Birincisi neydi Ramazan? Zahiren. Zahiren güzel. İkinci neydi? Zahiren. Netice itibariyle. Üçüncü neydi? Hakikaten güzel. Şimdi burası ney? Turgay abi ipler burada kopacak. Hakikaten güzellik ne demek? Birinciyi anladın değil mi Gökhan? Zahiren güzel. Yani görünüşteki güzel. İkinci neydi? Netice itibariyle güzel. Üçüncü neydi? Hakikaten güzel. Şimdi hakikat kelimesi geçtiğinde abi dünyadaki Yasin bütün sebeplerden sıyrılman lazım. Yani direkt Allah'ı ve ahirete hesaplaman lazım. Şimdi biraz hakikaten güzelliğe bir girelim Ramazan. Şimdi Resulullah zamanında Uhud Savaşı oldu. Ve Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz zahiren yani görünürde biraz mağlubiyet oldu gibi oldu. Ve Peygamber aleyhisselam emret be Ebu Sufyan'ın peşine tekrar düşeceğiz diye. Yanında bin tane adam vardı ve 300 münafık o an ayrılıp geri döndü. 300 tane ne Ramazan? münafık bin tane adamın 300 münafı geri döndü. Şimdi o zaman şöyle desem olur mu? O münafıkların ve güzel müminlerin ayrışmasının sebebi, sebebi, esbabı peygamber aleyhisselamdır. Doğru oldu değil mi? Doğru oldu. Şimdi Hz. İsa zamanına bir dönelim abi. Hz. İsa ululazim bir peygamber ve peygamber olarak geldiği dönem 11 artı bir tane adam inanıyor ona. O bir tanesi de Pavlus oluyor Hristiyanlığı Berdara elif yani biliyorsunuz. Yani o dönemde çok az inanan insan var. İşin devamına gittiğinde Hz. İsa birçok insan insanın imanının kurtulmasına vesile oluyor. Doğru mu? Şimdi bir de bu zamandan bakalım mı abi? Bakalım. Avrupa'ya baktığında teslis denen o üçleme inancından dolayı birçok insan belki milyonlarcası şirke giriyor. Doğru mudur? Doğrudur. O baba oğul var ya hani Hz. İsa'ya ilahlık veriyorlar. Peki bu şirke girenlerin bizim bildiğimize göre akıbeti cehennemdir. Burası doğru mu? Problem var mı? Doğru. Peki şöyle desem nasıl olur? Bugün şirke girenlerin cehenneme girmesinin sebebi Hz. İsa oluyor. Var mı problem? Bu da doğru. Demek ki bir şey hakikaten güzelse şerli tohumların cehennemine de vesile olmak zorunda. Hakikaten güzel nedir anladın mı abi? Gerçekten güzel müminleri bir bahçede toplayıp tohumlarını ağaç yaparken şerli tohumların da cehenneme gitmesine vesile olacak ki hakikaten güzel olsun. Mesela şu an geldiğiniz hayalhanem. Eğer hakikaten güzelse Seyda abi herkesin sevmemesi lazım. Nasıl? İyi gidiyor mu Bektaş? Anladın mı mantığı? Şimdi ben size bir kardeşiniz olarak hayatımdan bir şey anlatayım. Turbey abi. Benim hayatımda gördüğüm eskiden milyonlarca günah yapmış adamlardan işte içkisi, zinası, tefesi, kumarı, adam vurması, adam öldürmesine kadar çok güzel geri dönem ve geri dönüp zilme Müslüman olan adamları gördüm Ramazan. Hem de çok fazla gördüm. İrfan. Ama kalbinde fesatlık olan yani Hani Resulü Aleyhisselam hadiste diyor ya, öyle bir organ vardır o bozulursa hepsi bozulur, kalbi kastediyor. Kalbi bozulmuş, kalbinde fesatlık olan yani kalbinde bolca münafık ahlakı olan insanlardan ben bir tane düzelen örneğim mevcut değil. Belki vardır sizlerin, ben henüz görmedim. Anlatabildim mi demek istediğimi? Demek ki hayalanem hakikaten güzelse burası, güzel müminlere bahçe olurken iftiracıların, fitnecilerin, hayınların, sürekli toplumu ifsada uğrayan, uğratanların, mümin kılığında olup insanlara zarar veren tiplerin burayı sevmemesi lazım. Oldu değil mi? Eğer hakikaten güzelse burası. Eğer herkes burayı seviyorsa demek ki herkese şirin gözükmüşsün. Ehli dalalete de şirin gözükmüşsün. Ehli dalalete nasıl şirin gözükürsün? Onunla aynı yoldan gidersen. Ve bu da çok büyük bir problem olur. Şimdi baştan alıyorum. Kaç tane güzellik vardı? Üç. Beraber işleyelim abi. Abi kardeşiz. Yabancı değiliz. Üç güzellik var. Birincisi neydi? Zahir yani görünen. İkinci neydi? Netice. Netice itibariyle bunu da oturttu. Üçüncü neydi abi? Hakikaten. Bu oturdu değil mi? Burası çok önemli. Hakikaten güzellik. Şimdi bizler abi zahiren güzellikte zaten şeytan yeteri kadar bizi oyalıyor. Bugün konumuz zahiren güzellik kısmı. Neden? Çünkü şeytan yazılan çizilenlerin aksine çirkin değil, taş gibidir çoğu zaman. Çünkü bizi zahiren güzellik cihetiyle o kadar aldatır ki inanamazsın. Bir şey soracağım. Onur, dinliyor musun beni? Kardeşim cennet ne kadar büyük? Sonsuz. Doğru mu? Peki Onur cennette kaç tane ağaç var? Sonsuz ağaç. Çünkü hadislerde diyor ya cennet bahçeleri diye. Demek ki sonsuz tane ağaç var. Problem var mı? Problem yok. Peki bu sonsuz ağaçtan kaç tanesi haram? Süpersin. Daha önce konuştuk mu bunu? adam adamsın ha. Kaç tane haram? Sadece bir tane olan haram var ve Hazreti Adem'le Hazreti Havva'ya gidip ondan yedirtiyor. Şeytanın oyununu görebiliyor musun Bektaş? Sonsuz büyük bir bahçe, sonsuz adet ağaç var Turgay ve ama gidip o haram olanı seç Ve biliyor musunuz haram olan ağaç yakınındakilerden daha uzakta. Nasıl aldatıyorsun, nasıl kandırıyorsun gidip onu seçtiriyor. Şimdi bir de bize bakalım. Türkiye'de takriben 38-40 milyon bayan var diyelim. Hadi bunlardan şu kadar evlendi, şu kadarını yaşatın. 10 tanesiyle sana nikah geçer. Var mı problem? Şimdi canın gerçekten helal bir ilişki istese yok filanca şehre gittim, filanca yere tayinin gitti. 10 milyon tane aday var. Doğru mu? Gözler açıldı 10 milyon değil. Hepsi değil birini sökeceğim. 10 milyon tane aday var orada. 10 milyon tane ağaç varken şeytan tutuyor. Haram bir kızı sana ev attırıyor. Abi oyunu görüyor musun? Şeytandaki şu inceliği görüyor musun? Nasıl aldatıyor bizi? Peki nereden yakalıyor bunu? Bizim zahiren güzelliğe müptela olmamızdan yak yakalıyor Fatih. Yani biz zahiri, dış görünüşe, böyle 15-20 dakikalık anlara biz müptela olduğumuzdan şeytan bizi oradan yakalıyor. Şimdi insanın aklına şu geliyor. İyi de o zaman biz kimseyi sevmeyelim. Ya İslam aşkı, sevdayı sevmeyi bunları yasaklamıyor ama bunları yaparken seni, karşı tarafı ve aileyi bir güvence altına almak istiyor. Diyor. Ve size bir rehberlik yapmak istiyor. Helal dairede kalmanız lazım diye. Çünkü gerçekten birini zahiren değil, yani zahiren sevme ne oluyor? Ya 15 dakika bir işmişsin yeter diyor. Ama birini zahiren değil, hakikaten seviyorsan, hakikat neydi Canel? Ahirete bakan yanı. Ya onun da hesap vereceğini düşünmen lazım değil mi abi? Hakikaten seviyorsan vatan abi, e, o da hesap verecek, onu da hesaplaman lazım. Birini hakikaten seversen cehennemde yanmasını ister misin kardeşim? İstemezsin. Ama şeytan hakikaten sevme kısmını çıkarıyor kalpten, zahir. Yani dış görünüş itibariyle ya şu 15-20 dakikayı ya da bir günü ya da bir ayı sen haram bir şekilde geçir onun lezzetine bak zaten bu işin devamı gelir diyor. Öyle olunca ne oluyor hocam? Başta Allah'a emanet ettiğin insanları daha sonra Allah'a havale ediyorsun. Niye? 15 dakika sonra aynıyla düşmanlık başlıyor bu sefer. Doğru mu abi? Şimdi nefisler neler diyor bunları söyleyince? Diyor ki abi iyi de şimdi haram aşka bulaşmamak için çok dikkatli olmak lazım o zaman doğru mu? Madem o kadar dikkatli olacağım ya birini bulamaz da evde kalırsın Kardeş ya cehennemde kalırsan bir tanesi 10 yıl 20 yıl talar öbürü sonsuz bir hayat ama tekrar söylüyorum şeytanın buradaki oyunu efsane Gökhan zahir bir güzelliği aldatıyor. Diyor ki ulan bak diyor bir de çalışıyormuş maaşı var diyor gideri de var güzel diyor şöyle güzel böyle güzel ailesi de uzak ses etmez şöyle yapmaz ben evlilikten önce şu işi bir pişireyim ondan sonra devamını da zaten evlenir günah çıkarırım diye kendini aldatıyor aldatıyor aldatıyor şeytanın muazzam bir sesine düşürüyor şeytanın sizi kandırmayı başardığı zamanlarda hayattan ve haramdan geçici bir lezzet alabilirsiniz ta ki Allah belanızı verecek. Çünkü çok kurnaz. O zahiri güzelliklerle öyle bir oynatıyor ki abi inanamaz. Şimdi şu güzellik meselesini tekrar açalım. Muhammed abi, kaç çeşitli güzellik? Birincisi neydi? Zahiren güzel. İkincisi? Netice itibariyle. Üçüncü neydi? Hakikaten güzel. Bunda problem var mı? Sıkıntı yok. Şimdi bir ayrım daha yapacağız abi. Ayrım amarız. Aşk! ve şevkat ayrımı. Şimdi bu aşk dediğin muhabbetin Seyidi abi 8 tane mertebesi var biliyor muydun abi? Hani biz böyle direkt ulan aşık oldum deyip vuruyoruz ya öyle değil 8 mertebesi var bari bir hangisine düşmüşsün hangi çukurdasın bari onu bil. 8 tane mertebesi var Sabri abi çok derin bakıyorum hangi mertebedensin Hanımı nasıl seviyorsun sen? Sekiz mertebe var. Birincisi meveddet mertebesi. En basit anlamdaki sevgidir. Birine meveddet. İkincisi heva. Heva hevesten geliyor. Sevilen kimse için sevene daima gözyaşı döktürür. Attı basamak. Üçüncüsü hillet. Sevgiliyle kendinden geçmek, sevgiliyi kendine tercih etmek. Yani böyle ortada bir tane yemek duruyor ay önce o yesin. Bir tane battaniye var ay önce o ısınsın falan. Anladın mı? Tiddet yani onu tercih ettiriyor. Dördüncüsü muhabbet. Sevgilinin istemediği kötü huylardan arınmayı ve ona layık olmak için çabalamayı gerektirir. Beşincisi şegaf. Kalbi parçalayan, yakan ateşli sevgidir. Altı hüyan. Seveni çıldırtan. Bak mertebe artıyor gitgide. Cahen farkında mısın? Hangisi çarptı sana şimdilik? 6. <gülüyor> Hüyan. Seveni çıldırtan, onu sevgilinin kulu kölesi yapan sevgi. 7. Vale. Baktığı her yerde sevgiliyi görmek ve güzelliğiyle mest olma makamıdır. 8. Aşk. Seveni, sevgiliyi de eriten sevdadır. Mertebelerin en enalisidir. Ahireti de bu eritiyor zaten. Aşkın mertebelerini anladın mı Oktay? Okan anladın mı? Hangisi çattı sana? Emin misin? <gülüyor> Şimdi bak aşkı biraz anladık herhalde. Bir de ne vardı? İkincisi şefkat. Aşk dediğin olay ücret bekleyen sevme çeşididir abi. Var mı problem? Ücret ve karşılık bekliyorsa hangisi oluyor? Aşk oluyor. Çünkü bak çocuk kızı o kadar seviyor ki. Bektaş karşılığını alamadığından doğrayıp çöp poşetine koyup çöpe atıyor. O kadar ücret bekliyor aşk. Karşılığını almadığında neye dönüşüyor kardeşim? Düşmanlığa dönüşüyor aynı ölçüde. Aşkı anladın mı? Kesinlikle bir ücret olması lazım değil mi aşkla? Mecbur lazım. Şefkat bir ücret lazım mı? Hayır. Şefkat karşılıksız yapılır. Hazreti Hamza'nın şehit olduğu zaman da abi Medine'ye gömmeye gidiyorlar. Hazreti Hamza'yı ve Medine'de o dönemler takriben 500 tane Mekkeli var, 4500 tane Medineli var. Yani Hazreti Hamza'nın hiçbir yakını yok. Bir Hazreti Muhammed Aleyhisselam var yeğeni. Hazreti Ali var yeğeni. Tabi cihattan çıkmışlar abi. Seyid abi herkesin şehidi var. Hepsi gözyaşı döküyor. Peygamber Aleyhisselam da Hazreti Hamza'nın mezarının önünde gözyaşı döküyor abi. En son kimse yok. Üzülüyor Peygamber Aleyhisselam. Vay zavallı Hamza'm diyor. Senin için bir gözyaşı döken bile yoktu ya. Bunu da Medine'de kadınlar duyuyor. Evlerine gidiyorlar. fergat fidan. Çabuk koşun. Çabuk Hazreti Hamza'nın mezarının önünde gözyaşı dökün ki Resulullah'ın kalbisi olsun. Medine'de ne kadar ev var toplanıyorlar. Bazı hadisler vardır çok ağlamayı yasaklayan falan hatırlar mısınız? Onlar burada geliyor. O kadar ağlıyorlar. Resulullah Aleyhisselam acısı dinsin diye Hazreti Hamza'nın mezarının önünde o kadar ağlıyorlar. Ağlıyorlar, ağlıyorlar, ağlıyorlar ve işin garip yanı şurası Gökhan. Daha ellerinde yeni şehit verdikleri evlatlarının ve kocalarının kanlı gömlekleri dururken gönüllerini şefkat ile adadıkları rahmet Peygamber olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam aleyhisselamın gönlü acımasın diye. Gidip Hazreti Hamza'nın mezarında öyle gözyaşı döküyorlar. Soruyorum hangi romanda böyle bir şefkati bana gösterebilirsiniz? Seyda abi soruyorum hangi filmde bana böyle bir şefkati gösterebilirsiniz? Karşılıksız sevmek ne demek? Şimdi oldu mu Sabri abi? Şefkat örneği nasıl oldu abi? İyi oldu değil mi? İşte onları böyle karşılıksız seviyorlar ve Üstad beyan ediyor. Hem şefkat pek Şevkatın özelliği neymiş diye. Çok geniş. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Hoca sana sorayım. Aşk neydi? Ücret bekliyor muydu? Şşş bak hele. Bir cevap ver ama. Aşk ücret bekliyor mu? Şevkat ücret bekliyor mu? Beklemiyor. Şevkat'te karşılık yok. Aşkta ne var? Karşılık var. Hem şevkat pek geniştir. Yani genişse ne olur o zaman? Bütün kainatı ihata edip kuşatabilir. Doğru mu koyuncu? Bir zat şevkat ettiği evladı münasebetiyle bütün yavrulara hatta ziruhlara şevkatini ihata eder ve Rahim isminin ihatasına bir nevi aynadarlık gösterir. Nasıl birisi araba kullanmayı öğrense diğer arabaları da anlar biraz Bektaş. Bu da böyle kullanılıyor demek ki. Birinin evladı olduğunda da şefkati bütün aleme kuşatıyor. Ve diğer yavruları, canlıları, zihruhları, hatta Mehmet abi melaikeye kadar şefkat ne oluyor? Yayılıyor ve hangi ismin aynadarlığını yapıyor? Rahim. Rahman ismi Cenab-ı Allah'ın daha çok dünyaya bakan ismidir Yasin. Ama Rahim ismi daha çok ahirete bakan ismidir. Cenabı Allah'ın. Şimdi bir soru soracağım. Yasin, kardeşim. Beni biraz seviyor musun Yasin? Çok seviyorum. <gülüyor> Yürüme oğlum hemen. Ya. Biraz seviyorum. Seviyorsun değil mi biraz? E, Allah razı olsun. Allah razı <gülüyor> olsun. Yasin, istesem 5 dakikada kendimi senden nefret ettirebilirim değil mi? Bence denemeyelim. Çok ağır konuşurum. <gülüyor> Bak düşün, küfürler ettiğimi düşün. Evine girip ahlaksızlık ettiğimi düşün. Doğru. Doğru değil mi? Doğru değil mu Fatih? Yasin beni sevdiğini söyledi kardeşim. Kardeşimdir. <gülüyor> beni sevdiğini söyledi. İstersen 5 dakikada Yasin'i kendinden nefret ettirebilir miyim? Ettirebilirim. O zaman Yasin ben istediğim için sen beni sevebiliyorsun. Anladın mı? Buraya kadar sorun var mı? Sorun yok. Şimdi kalbinizde Allah'a olan sevgiye bakın Gökhan. Mertebesi ne kadarsa sebebi Allah o kadar sevmeni istediği için Allah'ı o kadar sevebiliyorsun. Peki Allah neden o kadar az veya o kadar ali sevmeni istiyor? şevkatin kainata ne kadar yavruyor? yayılmışsa kalbindeki Allah sevgisi de o kadar yükseğe gidiyor Seyda abi. Çünkü kainattaki sebepleri yaratan Allah'sa sebeplere karşı bir saygı ve sevgi duymak esasında Allah'a saygı ve sevgi duymak oluyor. Bu yüzden geçerken karıncayı bile incitmek istemeyen yüksek, engin vicdanlı insanlar varsa onlar kalbine baktığında Allah'ın onları da o kadar engin sevmelerini yaratması Vedut ismi tecellisiyle rahim ismi tecellisiyle görecekler oldu mu yasin videoya mı alıyorsun <gülüyor> seni seviyorum ya onu bir şey yapacağım <gülüyor> Allah Hem şefkat pek geniştir. Bir zat şefkat ettiği evladı münasebetiyle bütün yavrulara hatta ziruhlara şefkatini ihata eder ve rahim isminin ihatasına bir nevi aynedarlık gösterir. Çok dikkatli dinleyin cümleleri. Bak abi Risale okunurken önem vermeyip ben konuşurken önem veriyorsanız çok yanlış yapıyorsunuz. Bunlar okunurken çok daha önem vermeniz lazım Süleyman. Halbuki aşk sevdiğine hasr nazar edip yani hani şefkat genişti ya aşk öyle değil tek bir tanesine gidiyor. Bir Birine gidiyor. Diyor, müptela oluyor. Has nazar edip her şeyi mahbubuna feda eder yahut mahbubunu ila ve sena etmek için başkalarını tenzi ve zemneder yani kötüler ve hürmetlerini kırar. Buraya kadar var mı sorun? Mesela biri demiş. Biri bir şey diyecek bu aslında Arapça bir şiir. Türkçe'ye çevrildiğinde Yasin biraz zor anlayabiliriz ama bu Arapça bir şiir. Güneş sevgilimin güzelliğini görüp utanıyor. Kim utanıyormuş? Güneş. Niye utanıyormuş Fatih? Sevgilisinin güzelliğini görüp görmemek için yani görmeyim de utanmayayım diye vatan abi bulut perdesini başına çekiyor. Vay vay bütün doğayı aşkına alet etti. Hey aşık efendi ne hakkın var sekiz izmi azamın bir sayfeyi i nuranisi olan güneşi böyle aşkına meşkine kullanıp böyle utandırıyoruz. Şefkatte biraz saflık var değil mi? Ama aşkta da biraz mallık var sanki. Değil mi abi ya? Aşık adam bak şu cümlelere baksana güneşi, güneşi. İrfan bakıyor şu olayı yani. Neye alet etmiş mi? Ya ben öğretmenim biliyorsunuz sınıfta bir tane sınıfa giriyorum. matematik de çok kötü. iki kere iki desen üç diyor kardeşler. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama çok kötü matematikleri. En son sinirlendim derste. Lan dedim kalk şu sayıları bir say dedim ya. Sayayım hocam dedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on bir, on iki. E, kardeş onu saymadın. Neden saymadın dedim? Çünkü hocam onu çok özliyorum diye. <gülüyor> Ya bu aşk da biraz hafiften değil mi abi? geçen bir tanesi yazmış sevdiğin kızın elini keseceğim. Şeriat böyle emrediyor çünkü kalbimi çaldı. Vay din ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi de yazmış ya bize bunu da yazan kız sakallarından damlayan suyla ateş alma güzel. <gülüyor> Lan babanın içtiği bardaktan su içmesin. <gülüyor> Sakaldan da o kirli suyla abdest alacak. Ya bu aşkta biraz kanaat getirdik değil mi abi? Hafif Yasin biraz Biraz marlık var eyvallah Eyvallah kardeşim Hafif biraz var Tuvaletteki sendin dimi? Bıraktın mı lan kızı? Söz ver mesaj atıcan arada Söz ver kıza mesaj atacağım Harama gidemem evlenmeye 6 ay kadar ararım seni Söz ver Söz ver okulda da denk gelirsen balgamla tükür <gülüyor> Bak ben bunu denedim siz gülüyorsunuz. Ben çocuğa denettim bunu. Çocuk diyor ki abi ben bırakıyorum da kız bırakmıyor. Dedim sen şöyle balgam çıkarmayı biliyor musun? <gülüyor> biliyor musun sen? Yüzüne balgamlı tükür bir daha erkek bile yanaşamaz sana. <gülüyor> Utku al bunun adını dersten sonra bakacağım buna. Hem şefkat halistir. Nasıl oluyor halis? İçine bir şey katılmamış değil mi abi? Yani, Köyden saf. Zeytinyağı alırsınız ne derler? Halis, mulis derler değil mi? Ne demek yani? İçine bir şey katılmamış. Yani şefkat de saflık, aşk da biraz mallık değil mi? Mukabele istemiyor yani ücret istemiyor. Safi ve ivasızdır. Ya bak zaten mantıkta düşün. Bir adama, övelim sen oldun, ahirim sensin cümleleriyle. Aşkım seni çok dedim ya cümlelerin yazdıran aynı duygu olabilir mi? Olamaz değil mi? Demek ki Neşet Baba'da şefkat girmiş, diğer gundilere aşk girmiş. Anladın değil mi hacı? Şefkat safi ve ivassız, beklentisizdir. Hatta en adi mertebede olan hayvanatın yavrularına karşı fedakarane, ivassız şefkatleri buna delildir. Bir tavuğun civcivine aslan dokunsa aslanın önüne atlar. Sebebi ne? Şefkat karşılıksız. Ben küçükken annem bana yemek yedirmek için aç kalırdı. Ve inanın, annelik duygusundan dolayı benim adımı aç kalması ona daha büyük lezzet verirdi. O zaman Allah'ın bizden kainatı insan karımızı, peygamberi, kendisini sevmek arzu olarak aşkı istemiyor, şefkati istiyor. Oldu mu? Oldu değil mi abi? Yani nasıl sevmemiz lazım? Anlaşılıyor değil mi abi? Abiler bu aşk gerçekten çok tehlikeli. Mesela aşkı böyle biraz geniş bakın. Yani kız erkek arası olarak düşünmeyin sadece. Mesela bazen buraya tanımadığım kardeşler geliyor ve haddinden fazla yakınlık gösteriyor bana. Abi seni şöyle seviyorum, böyle seviyorum, böyle böyle böyle diye. Hiç tanımadı halde haddinden fazla gösteren yani aşk deniyor da abi. Hani bir ücret bekliyor. Etiliyor. Sonra bir bakıyorum bir yerden geçerken görmemişim etmemişim bir yıl küs kalıyor bende Niye küstün kardeş? Geçerken selam vermedin şöyle olmadı böyle olmadı. Aşk çok tehlikeli. Çünkü ücret beklediğinden dolayı hemen düşmanlığa dönüşebiliyor. Ben bugüne kadar kimden kazık yediysem hep aşk cihetiyle yaklaşan adamdan kazık yedim. Anladın mı abi? Ama kim şefkat için yani gerçekten saf Allah rızası için yaklaştı onda problem olmadı. Madem durum öyledir Sabri abi birbirimizi severken bir aynen öyle abi. Bir bardak çayı bile bekliyor. Bekleme yok abi. Beklersen peygamberlik mesleği olmaz. Beklersen Hamza gibi sen sevilemezsin. Hamza gibi sevilemezsen ahirette nasıl Hamza'nın yanında olacaksın. Bize düşen aşk değil. Bize düşen abi şefkat. Aşkın ağlamaları bir nevi taleptir Yine karşılık bir ücret istemektir. Derse bitireceğim ama birkaç bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben bekar bir kardeşinizim ama o kadar çok evli insanlarla muhabbet ettim ki. O kadar çok boşanan insanlarla muhabbet ettim ki. Birbirini aldatan o kadar insanla muhabbet ettim ki. Ki gerçekten inanamazsınız. Ve bunların hepsinin temelinde ne var biliyor musun abi? Zahiren seviyor ve aşk ile seviyor. Yani böyle başta mantıklı gelmiş. Yani bizde ülfet diye bir hastalık var. Alışkanlık demek. Mesela bir arabayı alın. Çok seversiniz. Hadi bakayım benim gibi haftada 2000 kilometre yol yapın. Ondan sonra sevemiyorsun ki abi arabayı. Nefret ediyorsun. Yani buna ülfet deniyor. Alışkanlık hastalığı. Hani iPhone 7 yeni çıkar alırsın. Yani o arar o arar. Kulak patlar artık atmak istersin. Ülfet alışkanlık olmuş. Zahiren seviyor. 2-3 ay idare ediyor. Sonra o güzellik de bir feth oluyor. Anladın mı? Alışkanlık oluyor güzellikte yani. Alışkanlık olduğunda e, diğer ihtiyaçlarını karşılamıyor. İman da zayıf. Ne yapacak? Ne yapacak? Davul tepede ev tutacak, kız atacak. Böyle olmuyor mu yani? Burası Mersin. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani çok fazla Allah hepsinden razı olsun. Eş dost arkadaş tanıyorum Mersin'de. Yani benim durumu normal bir memurdan birkaç kat fazla olup da imanı yerlerde olup da bu bahsettiğim işleri yapmayan adam tanımıyorum neredeyse. Ve bunlar evli bekar fark etmiyor ne yazık ki. Bugün bir tane yazıya denk geldim. Yazı çok duygusal bir yazı Sabri abi. Aşkla ilgili yine. Sizinle paylaşayım. Çocuğum biri internete yazmış. Tanımam etmem. Sene 2002 okuldan eve geldim. Üstümü değiştirip sokağa çıkacağım. Annem ekmek arası bir şeyler hazırlıyor. Acıkınca yerim sokakta diye. Apartmanın önünde dururken Elif abla ağlar bir halde apartmana giriyor. Elif abla tek şekerli Ercan abinin sevdiceği. Ercan abi kahveci diye vermediler kızı. Elif abla öyle ağlayarak apartmana girdiğini görünce anlamıştım bir şeylerin öt saracağını. Meğer o gün Elif ablayı başkası Vermiştim. Ercan abinin kahvesine doğru koştum haberi vermek için Kahve kapalıydı, çevrede kimse yoktu Ercan abiye haber çoktan gitmiş, fırtına öncesi sessizlik derken tak bir haber daha. Aynı gün Ercan abinin babası trafik kazasında ölmüş. Neyse kısa keseyim. Ercan abiyi o günden sonra hiç görmedim. Kahvesi de hep kapalı kaldı. Elif abla da evlenip ayrıldı o ara. Kocasından dayak yemiş mahalleye dönmüş. Ercan abi bunu duyunca gece vakti adamı dayaktan öldürmüş. 18 yıl hapis cezası aldı. 6 yıl yattı sonra dayanamayıp asmış kendini. Hapishanedeki yatağının yastığının altına ufak bir not bırakmış. Elif'im sakın üzülme, sakın suçluluk hissetme. Çünkü beni boğan şey ip olmayacak, ben zaten benden önce sana başkası dokunduğunda ölmüştüm. Elif abla o günden sonra kimseyle evlenmedi. İki yıl önce de kanserden vefat etti ve bugün Ercan abiyi son görüşümün üzerinden tam 14 sene geçti İlahi devam etmiş. Şimdi şöyle dünya cihetiyle bakıp dinlediğinde hakikaten insanı bunalama sokacak bir muhabbet. Ama bir iki yer gözümüzden kaçmaması lazım abi. Allah hariç bütün sevgiler sahibine dert verecek. Baktığında duygusal, romantik bir olay gibi. Ama soruyorum, biz kainata bunun için yaratılmadık. Cenabı, Allah'ı marifetullah ilmiyle tanımak için yaratıldık. Bu hikayenin içinde Cenab-ı Allah nerede? Bu hikayenin içinde peygamberine benzeme nerede? Bu hikayenin içinde peygamberin Ayşe'yi sevdiği gibi boğazı kördüğüm, seveyim kısmı nerede? Ve şuraya dikkat etmeniz lazım Bektaş. Adam ölmesine rağmen kız kanser olmuş yani sevmesi hala ölmemiş. Yani sevgilin öldüğünde sevmek hamiyetin ölmüyorsa demek bu filmin devamı var. Sen oraya çalış kardeşim. Allah ayağınıza taş, gözünüze yaş değdirmesin. Dünyada bu hakikatlere muhtaç binlerce insan var. Bunlardan biri sizin çevrenizde de olabilir. Paylaşıp onlara dolaşmasını sağlayabilirsiniz. Allah rızası için El Fatiha.